Yani iyi insanlarla arkadaşlık edin. Salih kimselerle yan yana olun. Arkadaşlarınız, dostlarınız sizlerle beraber aynı mecliste bulunan arkadaşlarınızı, insanları seçici olun. Seçin. Takva sahibi, iyi insanlar olsunlar. Hayır sahibi, allah Teala itaat eden insanlar olsunlar. Bununla alakalı da bizlere bu bapta bazı hadisler zikredecek. İmam-ı Evvel Hadi i önce ise allah Teala'nın Kehs suresindeki Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam arasında geçen e, biliyorsunuz bir olay var. Kehs suresinde bu nakl oluyor. Musa aleyhisselam diyor ki وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْدِيَهُ قُبًا yanındaki gelince delikanlı diyor ki Yerimden ayrılmayacağım. Yani yoluma devam edeceğim. Yürmeye devam edeceğim. Ta ki... Nereye kadar? İki denizin birleştiği yere kadar. Ve senelerce de olsa bu şekilde diyor devam edeceğim. Niye? Hızır'la görüşebilmek için. Çünkü kendisine haber gelmiş. Allah katında... Ne var Hızır'ın? Bir ilim var. O ilmi öğrenmek için. Ki... Aynı surenin 66. ayetinde diyor ki Kale Musa Musa dedi ki Hızır'a yani gitme amacı ne? Yani Hızır'ın suratına bakıp yüzüne bakıp oradan bereket hasıl olsun da ondan sonra çekip geri gitsin mi? Yoksa Allah'ın ona öğrettiği ki, ilmi alıp istifade etsin faydalansın mı? Elbette ki ikincisi. Diyor ki Musa Kale lehu Musa hel ettebiyoke ala entuallimeni mimma ullimte rüşdâ Sana öğretilen rüşd ne mekruşt? Doğruya götüren hidayet. Doğruya götüren o şeyi, sana öğretilen o şeyi, bana öğretmen üzere, sana tabi olayım mı, seninle beraber olayım mı, seninle gezeyim mi? Yani Musa Aleyhisselam burada ne yapıyor? naramını Hızır Aleyhisselam'ın arkasından gitmesinin sırrını açıklıyor bu ayette. Yani tarikatçıların yapmış oldukları Şirki ziyaretler. Yapmış oldukları Kabe'ye gider gibi kendi kitaplarında söylüyorlar. Diyorlar ki yani Kabe'ye gitmek gibi aynı. Bizim şeyhimizi ziyaret etmek. O beldelere gitmek. Günahlarından arınmak istiyorsan hatta kitaplarında diyor Kabe'ye gidip diyor. Niye o kadar uzaklara gideceksin? Gel diyor falan falanca'nın etrafından yap yedi kere dön. Bunu söylüyor Buna delil olarak da işte diyor ki bakın Kuran-ı Kerim'de <gülüyor> Musa Aleyhisselam'ın kıssası var Hızır ile. Bu kıssa bizim delilimiz diyor. Ama halbuki o kıssada onlara bir delil yok. Onlar gidiyorlar. Elinden öpüyorlar. Ayağından öpüyorlar. Ayağına secde ediyorlar. Adam konuşmuyor şey. Sukut halinde susuyor. Nazar ediyor. Bakıyor. Kalp ne yapıyor onların? Kalp nur veriyor. Feyyiz veriyor. Bereketler onun şeyhin alnından çıkıyor onlara gidiyor. Delil ne? Delillerden bir tanesi de bu kısa. Hiç alakası yok. Musa Aleyhisselam diyor ki Hızra öğretilen, sana gösterilen o doğru götüren rüştü bana öğretmen için sana tabi olayım, olayım mı? Burada Musa Aleyhisselam'a bakın ne yapıyor? Böyle hayır sahibi, salih bir kimseyle beraber olmak istiyor. Yine aynı surede Allah Teala diyor ki: "Wasbir nefseke ma'a allazina yad'una rabbahum bil-ghadati vel-ashyi yuriduna veceh." Rablerine sabah ve akşam dua eden. İbadet eden. Ve tek maksatları Allah'ın yüzünü arzulamak, rızasını arzulamak olan insanlarla ne yap? Nefsini hapset. Onlarla birlikte ol. Yan bu oturduğun, kalktığın vaktini geçirdiğin insanlar, hayır sahibi insanlar olsun. Ezan okunduğun seni camiye götürecek insanlar olsun. Ayın belli günlerinde seni oruca davet eden, haftanın belli günlerinde seni oruca davet eden, gece namaz kılmaya teşvik eden insanlar olsun. Ama arkadaşın, dostun ya namaza giriyorum dediğin zaman ya kılarsın diyen bir dost ise ya gece namaza kalkalım, ya uyuyalım uykumuz geldi diyen bir dost ise o arkadaş seni adım adım nereye götürür? Felakete götürür. Felakete sürükler. Evet. İmam-ı Nevi ilk hadiste bizlere Enes radıyallahu anh rivayeti diyor ki Enes <gülüyor> diyor ki, Kale Kale Ebu Bekir li Omer radıyallahu anhuma ba'de ba vefati Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. İntalik bina ila Ummi Eymen. Diyor ki Ebu Bekir Ömer'e. Haydi gidelim Ummu Eymen'i ziyaret edelim. Ummu Eymen saliha bir kadın. Nezûruha kemâ kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yezûruha. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ziyaret ettiği gibi biz de gidelim ne yapalım? Onu ziyaret edelim. Felemme intehaya ileyhâ fekâla lehâ ma yubkîki Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın vefatından sonra Ummu Eymen'e gidiyorlar. Ummu Eymen ise ağlıyor kadın. Soru ver Ebu Ömer ve Ömer e. seni ağlatan nedir? Niye ağlıyorsun? Ema te'alemine enne ma'indallahi hayrun lirasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah katında olanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlı olduğunu bilmez misin? Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat etti. Bu dünyadan ayrıldı. Allah'ın katına gitti. refik A'la'yı seçti. Oradakilerin daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Yani zannediyorlar ki umm bunun için alıyor. فَقَالَتْ <gülüyor> inni ki Şeyh Al-Badir Rahimahullah diyor ki bu İmam-ı zikrettiği lafız değil de şu lafız böyle diyor. Ma مَا أَبْكِي أَلَّا أَكُونَ sebebi Ağlamamın sebebi bunu bilmemek değil. Yani biliyorum Allah katında peygamberin için Allah katında olanlar da daha hayırlı şeyler. Ve lakin ebki ennel vahye kadin kata amines Diyor ki ağlamamın sebebi, gözyaşlarımın sebebi, vahyin diyor gökten ne yapılması? Kesilmiş olması. Yani gök ile yerin irtibatı ne yapıyor? O manada kesiliyor. فَهَيَّجَتْهُمَا <feyyyecethuma> عَلَى buka فَجَعَالَى يَبْكِيَعَنِ مَعَهَا Ebu Vakir ve Ebu Vakir bu, bu cevabına karşılık ne yapıyorlar? Ağlamaya başlıyorlar. Gölde yaşa dökmeye başlıyorlar. Evet diyorlar hakikaten. Yani gökyüzüyle yeryüzünün ne olduğu? Vahiy irtibatı kesilmiş oldu. Burada bu hadis İmam Müslim'in e rivayet ettiği bir hadis. Bakarsanız görürseniz Ebu Ömer abi'ler Allah rızası için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta ziyaret ettiği yaşlı bir kadıncağızı ne yapıyorlar? Ziyaret ediyorlar. Tabi bir insan şunu bilmeli ki Müslüman kardeşini, din kardeşini ziyaret ettiği zaman niyeti Allah rızası olursa bunun karşılığı çok büyük. Yani Allah için, Allah rızası için ziyaretleşmenin eczi çok büyük. Bir çok insan bunun farkında değil. Bunun idrak edememiş durumda. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem en رَجُلًا زَارَ اَخَلَّهُ فِي Bir adam başka bir köydeki arkadaşını ne yaptı? Ziyaret etti. Kalkıyor evinden çıkıyor. Bir köye, bir kente, bir beldeye Kardeşini ziyaret etmek için gidiyor. Fe arsadallahu te'ala ala medracetihi meleke. allah Teala bu adamın gittiği yola hafaza meleklerinden, onu koruyan meleklerden bir melek ne yapıyor? Gönderiyor. Ziyaret etmek isteyen kişinin yoluna. Fe lemme ate aleyhi kâle turid. Melek tabi ne yapıyor? Geliyor bu zata. Diyor ki nereye gitmek istiyorsun? Nereye gidiyorsun? قال اريد Diyor ki şu köydeki şu beldedeki kardeşimiz kardeşi ziyaret etmeye gidiyorum. قال هل لك عليه من Yani onun çıkarına olan bir nimeti onun çıkarı için isteyerek mi gidiyorsun? Bir şey mi var yani dünyevi bir maslahat, dünyevi bir gaye, dünyevi bir Ardında bir şeyler mi var? Kale la. Hayır diyor, hayır. Yani benim üzerinde ona iade edilecek, ona verilecek, onun çıkarı olabilecek bir şeyi iade etmek için, vermek için, götürmek için gitmiyorum. Gayrı enni ahbebtuhu fillah. Yalnızca onu ne yaptım? Allah için sevdim, kardeşimdir. Feinni Resul, diyor ki melekte bunun üzerine. Kale, feinni Resulullahi ileyk. Ey adam, bil ki ben Allah'ın Allah tarafından sana gönderilen bir elçiyim, bir meleğim. Bi ennallaha kad ahabbek kema ehbebtahu fîh. Bu adamı sevdiğin için, Allah için sevdiğin için Allah da ne yaptı seni? Sevdi. Yani bir insanın kardeşini... Allah rızası için sevmesi, bir insanın kardeşini, arkadaşını, dostunu Allah için ziyaret etmesinin karşılıkları çok büyük. Üçüncü hadis, Ebu Hureyre hadisi, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Men ade merivan, Kim diyor aleyhissalatü mesela bir hastayı ziyaret ederse, hasta ziyaret ederse, ve zara ah'lehu fillah Allah için bir kardeşini ziyaret ederse nadahu munadin bir seslenici bir nida edici seslenir der ki bi an ne güzel oldun. bu ziyaret edene hasta ziyaretine bulunan kardeşiniz ziyaret eden, ve tâbe memşâk, yürüdüğün yol senin ne güzeldir. Ve tebevve'te minel cenneti menzile. ve cennetteki yerine hazırlan. Hazırlandın, yani cenneti hak ettin. Yani hasta ziyaretinin, bir Müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin, Allah'ın için ziyaret etmesinin ezri çok büyük. Bu hadisi İmam Tirmizi e rivayet ediyor. Hadis alimleri şevahitleriyle birlikte, şahitleriyle birlikte bu hadisin sahih olduğunu söylüyor. Tabi hasta ziyaretiyle alakalı başka müjdeleyici hadisler de var. Mesela Sahih Müslimler Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki A'idul marid fi mahrafetil cenneti hatta yerci'ah Hasta ziyaretine giden hasta ziyaretinde bulunan kişi gitmiş olduğu yerden çıkıncaya dek cennet bahçelerinden cennetteki hurma bahçeliklerinden bir bahçededir diyor Aleyhisselatü Şimdi bakın insanlık gelmiş olduğu son haliyle insan ne yapıyor? Yeryüzündeki insanlara bazı erdemli diye isimlendirdikleri güzel davranışları öğretmeye çalışıyor. İşte çocuklara okullarda diyor hasta ziyaretinde bulunun. İşte hastaların gönlünü almak lazım. Onlar orada işte e sevgiye muhtaçlar. İşte hastanelere gidin İbret alın, orada hastaları görürsünüz. Bunların hepsi doğru şeyler, yanlış şeyler değil. Ama bunların ötesinde daha önemli bir husus var. O da ne? allah Teala'nın rızası. allah Teala'nın rızası. Öyle bir mükafat ki hasta ziyaretinin veyahut da bir Müslümanın kardeşini ziyaret etmesinin karşılığında verilecek mükafat. Diyor ki, cennetteki yerine gir, yerine hazırlan. Yine İmam-ı rivayet ettiği bir hadise, diyor ki aleyhissalatü vesselam, Ali radıyallahu anh, diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadisi İmam-ı Tirmizi rivayet ediyor, Ali radıyallahu anh'ın naklettiği hadisi, diyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim, "Ma min muslimin yaudu muslimen, Güdve illa salla aleyhi 70000 melek hatta yemsi Bir Müslüman Müslüman kardeşini sabahleyin hasta kardeşini ziyaret ederse akşam oluncaya kadar akşam oluncaya kadar 70 bin melek ne var diyor o kimseye dua eder 70 bin melek Ve in aadehu Akşam ziyaret ederse bu kimse bir kardeşinin. İlla sallla aleyhi sevona alf melek hatta yusbih sabah oluncaya kadar 70 bin melek ona var. Salat eder, dua eder, sena eder. Ve kan lehu harifun halifun fil cenne ve cennette onun ne olur? Harif hurma bahçesi. Gece İbnü'l-Esir. Nihaye fi garib el hadis adlı kitabında harif Hurma bahçesi, cennetteki hurma bahçesine neden Onun için böyle faziletli amelleri kaçırmamak lazım. Hasta ziyareti, hele hasta akraba yakın arkadaş Ama direkt gidip 70 bin meleğin... ...akşama kadar sana dua etmesini ne yapabilirsin? Elde edebilirsin. Ama şimdi... o kalkacağız, gideceğiz, arabaya bineceğiz, para vereceğiz... ...yoldan çıkacağız, dışarı soğuk, şimdi kim gider... Telefon ederiz, geçmiş olsun deriz. Değil mi? Mesaj atarız. Gibi bahaneler çok. Dördüncü hadis. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Diyor ki Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. İnnema metelul celisis salihi ve celisil sui kehamilil miski ve nafihil kir İyi arkadaş ile kötü arkadaşın diyor örneği koku taşıyan, kokuculuk yapan, kimseyle körük üfleyen, ateş üfleyen insana benzer. Demirci, hani nasıl, demirci ateşini ne yapar? Eskiden hala öyledir. Eski böyle geleneksel demirci. Böyle. Körük vardır. Onu böyle sürekli ne yapar? Hava pompalar. Hava üfledir. Ateş ne olsun? Kor olsun. Artsın. O demiri bükecek Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İyi arkadaş kokucuya benzer, koku satan kişiye benzer. Kötü arkadaş da kime benzer? Böyle körük üfleyen, körükle hava basan adama benzer. فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذ۪يَكَ Koku sahibi olan, kokucu olan kimse, ya sana ne haber? Koku verir. وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ Ya da sen ondan satın alırsın koku. <gülüyor> yani Eğer sen ondan koku satın almazsan, o zaman koku vermezse, en düşük haliyle sen ondan ne duyarsın? Güzel koku duyarsın. Bununla ne gelir? Güzel koku gelir. İyi arkadaş böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Sana sürekli iyiliği emreder, iyiliğe davet eder. Sen sürekli bir güzellik bulursun. وَنَافِقُ الْك۪يرِ Körükçü ise, körük üfleyen, üfleten ise اِمَّا اَنْ, أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكْ yadu elbiseni yakar. Bakın benzetmeye. Orada üflerken, orada bir şey sıçar. Kıvılcım, ateş. Elbiseni ne yapar? Yakar. وَاِمَّا اِنَّ, اَنْ تَجْدَ مِنْهُ رِيْحَنْ مُنْتِنَ Ya da onun yanında ne yaparsın? Kötü bir koku duyarsın. Yani sana gelen koku olur. Kötü olur. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali de böyledir diyor Aleyhisselatü Vesselam. İmam Bukhari ve Müslim e ribayeti gibi hadisler. Ne kadar güzel bir örnektir bu arkadaşlar. İşte onun için insan beraber oturduğu, beraber kalktığı arkadaşlara dikkat edecek. Bu adam beni nereye çağırıyor? Bu adam beni nereye sürükliyor? Ben bu adamla birlikte olduğum zaman, bu arkadaşımla vakit geçirdiğim zaman benim ahiretim için hayırlı mı oluyor olmuyor mu? Bunu düşünmesi lazım. Beşinci hadisede diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, "Ton ki hulmer atulı kadın kadının şu dört şey için evlenilir, evlenilir. Genelde insanlar kadının bu dört susuna bakarlar, denirler. Limaliha malına mülküne, öle hesabıha soyuna, öle cemaliha güzelliğine, öle diniha din dallığına yani sen hayatında aynı yastığa baş koyacaksın. Hayatını geçireceğin. Hayatını beraberce geçireceğin. insanı seçerken ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? فَظْفَرْ بِذَاتِ الد۪ينَ Dindar olanı seç diyor. Yani sana hayat böyle arkadaşlık edecek. Bir insanın ne olması lazım? Dindar olması lazım ki seni hayra sevk etsin. Hani sürekli söylüyoruz ya. Eğer hayır sahibi bir kimse değilse, hayırı isteyen bir kimse değilse, eşin kendisiyle birlikte seni nereye çeker? Çukura çeker. Kötülüğe götürür. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, zat bizatü din teribet yedek. Dindar olanı seç. E bu şekilde ne yap? Senin elin toprağa değsin. Yani huzura kavuş, rahata kavuş, mutlu ol. i̇bn Abbas rivayeti Kalen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Le cibril, ma mimma Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'e diyor ki bizi ziyaret ettiğinden daha fazla niye ziyaret etmiyorsun? Niye gelmiyorsun? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Melek düşünebiliyor musunuz? Melekle beraber olmak onunla konuşmak, ondan bir şeyler almak Aleyhisselatü Vesselam daha çok istiyor. Hayır var orada. Ne diyor Melek? Cebrail şu ayet okuyor. وَمَا نَتَنَزَّلُوا اِلَّا بِا اَمْرِ رَبِّكِ Bizler ancak Rabbinin emriyle ineriz. لَوْمَا بَيْنَ اَيْد۪ينَا önümüzdeki, وَمَا خَلْفَنَا ardımızdaki, ve bunların arasındaki her şey O'nundur. Melek bile kulluğunu orada ne yapıyor? İfade ediyor. Biz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın görevlendirmesiyle iniyoruz. Bukhari'nin rivayetlerinden. Yedinci hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhu anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال La tusahib illa mu'minen. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki La tusahib illa mu'minen. Mü'min olan kimseden başka hiçbir insanla ne yapma? Arkadaş olma, dost olma. Arkadaş. Araplarda da bir atak sözü vardır. Derler ki as-sahibu sahib. Ne demek as-sahibu sahib? Arkadaş çekendir, götürendir. A, sahip arkadaş, sahip çeken, götüren. Yani arkadaş nereye giderse seni oraya götürür, ya bir beş dakika buraya uğrayalım, şuraya uğrayalım, oraya uğrayalım derken bakmışsın ki bataklıklarda dolaşıyorsun. İmanın azalmaya başlamış. Amellerin azalmaya başlamış. Öğrenci yıllarında da öyleydi. Çocuklara bakıyorduk. Sigara içiyorsa çocuk, Kimden alışıyor? Arkadaşından alışıyor. Kahveye gidip kumar oynuyorsa kimden alışıyor? Arkadaşından alışıyor. Ya bu çocuklar hafızdı, bu çocuklar namaz kılıyordu, nasıl oldu böyle? Arkadaş. La tusahib illa mu'minen ve la kul taameke illa takî diyor ki aleyhissalatü yemeğini takvalı insandan başkası da yemesin. Yani seninle yakın olan, senin yemeğini yiyen insanlar ne olsun? Takvalı insanlar olsun Ravahu Abu Davud 8. hadis Anne, nabi sallallahu aleyhi ve sellem Kişi arkadaşının din üzerinedir. "فلينظر أحدكم من يخالل" Kiminle dostluk ettiğinize bakın diyor. Sizlerden birisi ne yapsın? Kiminle dost ettiğine, dostluk ettiğine baksın. Şöyle bir dur. Bir fren yap. Bir kendi kendine sor ya ben sağımda kim var solumda kim var kimlerle oturuyorum kimlerle kalkıyorum diye bir kontrolde bulun bu hadisi Ebu Davud ve Tirmiz'in ibadeti 9. hadis Ebu Musa Aleyhi enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem elveru ma'amen ahabb kişi sevdiğiyle, beraberdir. kişi sevdiğiyle beraberdir ahirette de böyle olacak sen kim seviyorsan, ona ilhak edeceksin. Onunla beraber olacaksın. Ve bir rivayet bir rivayette, Sallallahu Aleyhi Vesselam: "Rajul yehbul Qawm Bir adam, şu kavmi seviyor. Ama henüz onlara katılamamış. Ya falanca kavim göçmüş gitmiş. Ama bu insan onları seviyor. Diyor ki Allahü Teala: "El Mar Kişi. Sevdikleriyle beraberdir. Sen peygamberi seviyorsan, ashabını seviyorsan, onlarla berabersin. Ahiret. Onların makamı neyse, cennetse, sen de onlarla beraber olsun. Ama kimilerde var ki, maalesef gençlik. Adam kimi seviyorsa onun gibi oluyor dünyada. Pop sanatçısına hayran oluyor. Onun şekline giriyor. İşte bir tiyatrocuyu seviyor. Onun halini alıyor. Bir piyanocu seviyor. Onun şekline giriyor. Ama kendi samimiyetimize bakmak istediğimiz zaman biz acaba peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar seviyoruz? Ben yani ne kadar ona benzemeye çalışıyoruz? Sohaktan adam bakıyorsun. Aykırı. Yani İstanbul gibi bir yerde bile onun gibi on tane belki zor bulursun giyiniş olarak, kılık olarak, kıyafet olarak, saç tarzı olarak adamın her tarafı delik deşik olmuş. Oraya küpe takmış, buraya bir şey takmış. Acayip bir tip ortaya çıkmış. Ve insanların ona bakmasından insanların onu yadırgamasından etkilenmiyor bile. Umurunda değil. Öbür taraftan Müslümanım diyen yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevdiğini söyleyen yani. Onun ashabını sevdiğini söyleyen hiç çok insana bakıyorsun ki. Ya şimdi sakal bırakırsak ne derler? Baçalarımızı kısaltırsak o da olmaz. Ya şimdi namazda ellerimizi kaldıracağız ama yani cemaat nasıl anlar? Bahaneler şeytan tarafından sürekli ona ne buluyor? Ama bir insan düşünecek yani ben eğer samiysen, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seviyorsam ne yapacağım? Ona benzeyeceğim. Onun gibi olacağım. <gülüyor> Bu da ona, onu sevmemenin bir emaresi. Emarelerinden belirtilerinden bir tanesi. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Onunca hadis. Anna Arabiyen قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم Çölden çıkmış bir adam gelmiş. Geçen haftalarda söyledik ya derslerde. Sahabeler Diyor ki bizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a soru sormak ne yapılırdı? Yasaklanırdı. Soru sormazdık. Ne emir emrolunuyorsa onu yapardık. Dışarıdan akıl sahibi zeki, yani sorduğu sorular da böyle güzel olan, dinimizi öğreneceğim sorular soran insanların gelip soru sorması hoşumuza çok giderdi diyor. Çok hoşumuza giderdi. Bu Arabi gelmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet ne zaman? Kıyamet ne zaman? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ma a'dette Diyor, Sen ne hazırlık yaptın ona? Yani senin hazırlığın, yani bazıları soruyor, soru sormak için soruyor. Adam geliyor soruyor, bır bır bır. Şey yok. Sorucu yok yani, niye soruyorsun yani? Aleyhisselatü vesselam de çok mükemmel bir cevabı. Ne hazırlık yaptı? Yani senin için önemli olan bu. Bizim için de, biz de yani, düşününce. Yani toprağın altına gireceğiz. İnsanlar bizi götürecek, elleriyle gömlecek, arkaya dönecekler, bizi bırakacaklar. Orası için ne hazırlık yaptın? Ne götürüyorsun? Gâle, diyor ki bu Arabi. Hübbüllâhi ve Rasûlihî Allah'ı ve Rasulünü sevmek. Benim oraya hazırladığım amel. Gerçek sevgi Dille değil yani. Tabi bu da neyle olur? Önce kalple olur. Kalple. Ente ma'amen ahbebte. Diyor ki aleyhissalatü vesselam. O halde sen sevdiklerinle berabersin. muttafakun aleyh. Bir rivayette de Bukhari rivayet ediyor bunu. Bu lafızı. Diyor ki bu Arabi ma a'adtu laha min kesir savm ve salat sadaka Ne çok oruç tutarak ne çok namaz kılarak ne de çok sadaka vererek hazırlanamadım. Bazı insanlar vardır ki yani ibadet tabii ibadetin bir sınırı var yani. Mesela 5 vakit namaz nedir bu işin sınırıdır yani. Müslümanlıkla kafirliğin sınırıdır Peygamberin dediği gibi. Arasında. Kişiyle şirk arasında, kişiyle küfür arasında ne vardır? Namaz varmış. Kim terk ederse fakat kafara, kafir olmuştur. Bu işin sınırı bu. Hani bir insan diyorsa ki duyduktan, öğrendikten, namazı terk etmenin küfür olduğunu bildikten, kulağına geldikten sonra ya ben kılamıyorum işte yani bahaneler sunarak ama yine de Allah Resulü'nü seviyorum derse onun o sevgisi nedir? Sahtedir. Yalancıdır. Çünkü alt sınırı yaptı? Aleyhisselatü Vesselam'ın koyduğu o sınırı çiğnedi, açtı. Demek ki sevmiyor. Yani. Bu da diyor ki yani çokça oruç tutarak, çokça namaz kılarak. Ama ben Allah'a Allah'ı ve Resul'ü yapıyorum? Seviyorum. Bu da çok önemli. Yani Allah'ı sevmek, Allah için sevmek. Resulü'nü sevmek. Resulü'nün sünnetine uyduğu için insanları sevmek. İnsan bunu hissetmesi lazım. Ya bazen bakıyorsun, adam akraban senin. Dede tarafından, baba tarafından. Yani sana sen onu 20 yıldır tanıyorsun. 30 yıldır tanıyorsun. Doğduğundan beri tanıyorsun. Ama adamı sevemiyorsun bir türlü. Niye sevemiyorsun? Çünkü yani o adam Allah'ı seven bir adam değil, Resulü'nü seven bir adam değil. Yahut da böyle bidatlar içinde yaşayan adam. Ama bir taraftan bakıyorsun ki, dün, dün tanıştığın Bugün karşılaştığın, sünneti sevdiğini anladığın, Allah'ın sevdiğini anladığın, Allah'ın dinini tazim ettiğini anladığın adamı o 30 yıllık akrabandan daha çok ne yapıyorsun? Seviyorsun. Ve onu kendine daha yakın hissediyorsun. Öyle. Yani şimdi aranızdan birçok insan, her birini düşünse şöyle. Yani bakar ki, görür ki aynı ortamları paylaştığı, aynı acıları tattığı akrabaları, arkadaşları bir yere gitmiş, bu artık belli bir yere gelmiş. Niye? Çünkü dinler olmuş. Ölçüleri değişmiş. Sevgisi Allah için olmuş, buzu Allah için olmuş. İşte bu o zaman Allah için seven seven bir kimse, o zaman Allah için buzu eden bir kimse haline gelmiş olur. Ama yani karşısında adam hala namaz kılmıyor, neset etmiş, dinlemiyor. hala onunla yakın olmaya çalışıyor. Hala onu sevmeye çalışıyor. Bu o zaman problem. Burada ne gerekiyor? Buz etmesi gerekiyor. 11. hadis İbn Mesud'dur radıyallahu anh. "Kale caa raculun ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem, kale ya Rasulullah, keyfe taqulu fi raculin ahabba qauman ve lem yelhaqihim?" "Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mar'u ma man ahabba." Demin hadis. 10. adet Ebu Hureyre adet. Ali Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Enna'su ma'adin. İnsanlar diyor aleyhissalatu vesselam, insanlar madenler gibidir. Kema adin ve zehbi vel fudda. Altın ve gümüş madenleri gibi. Khiyaruhum fil cahiliyeti, khiyaruhum fil islam. İza faqihû. Cahiliyede hayırlı olanlar, cahiliye döneminde hayırlı olanlar, Müslüman oldularsa eğer İslam'da da hayırlı olanlardır. Eğer Allah'ın dinini fıkh iseler, Allah'ın dinini idrak edip anlayabilmiş iseler. Bakın ölçü ne? Cahiliye döneminde hayır sahibi olmak, kaliteli bir adam olmak değil. Oradan İslam'a geçmek ve İslam'a geçtikten sonra da ne yapmak? Allah'ın dinini fıkh etmek, anlamak. Maalesef bugün işte birçok Ünlü, birçok sanatçı, birçok meşhur kimse Müslüman oluyor değil mi? Maalesef onların Müslüman olduğuna değil. Elhamdülillah. Maalesef şuraya. Ama adamlar Müslüman olduktan sonra Allah'ın dininde fıkh etmiyorlar. Yol kat edemiyorlar. Bakıyor ki adam Ermeni Müslüman olmaya karar vermiş. Çevresindeki en yakın insanlara bakıp Müslüman oluyor. Ertesi gün çıkıyor geliyor diyor ki ya kandiliniz mübarek olsun. Ya kardeşim sen yani daha düne kadar kandil kutlamayan bir adamdın. Bugün Müslüman oldun. İnsanların böyle bir şey yaptığını görüyorsun. Bir araştır bakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmış mı? Ya yani şu dininde fıkh eden, dinini ilim üzerine, basiret üzerine yaşayan bir adam oldu. Öbür ülküsü çıkmış. ...daibi bir bidatın arkasında takılmış gidiyor. Öbürü tutmuş başka bir yere gidiyor. Niye? İzâ fakihû var dinde fıkıh sahibi olmak. O yok. Kimse ona davet etmiyor insanları. Kimse ona... Ya sen bak Müslüman oldun. Gel kardeşim. Önce öğrenmen gereken Allah'ın kelamı, Kur'an'ı öğren. Okumayı öğren. Peygamberin sünnetleri ortada al bunları oku, öğrenmeye çalış. Tatbik etmeye çalış. Allah'ın dinini bu öğrenmeye çalış dese... ...bu adam çok hayırlı bir adam olacak. Ama... 80 yıllık hurafeleri yaşayan köydeki ninenin, köydeki dedenin hurafelerini ne yapıyor? Ertesi gün Müslüman olduktan sonra benimseyerek hayatını uygulamaya başlıyor. Diyor ki aleyhisselatü vesselam ruhlar toplanmış birayaya gelmiş ordular gibidir. Yani ruhlar birbirlerini tanırlar. Daha önceden. وَمَا تَعَرَفَ مِنْهَا اَعْتَلَفٍ Böyle birbirleriyle tanışan, birbirlerinden maruf gören ruhlar اَعْتَلَفٍ Birbirlerinden ne var sınır ama تَنَا كَرَ مِنْهَا <gülüyor> Birbirlerinden tanımayan, birbirlerinden münker gören, kötü şeyler görenler de itelef. Sürekli geçimsizlik olur. رَوَهُ مُسْلِم Tabi diyor ki, bizler diyor hayırlılarımızı şerlilerimizden nasıl ayırdık diyorlar biliyor musun? Bir diyor beldeye, bir köye girdiğimiz zaman, oraya indiğimiz zaman hayırlılarımız iyi, insanlarımız o köyün iyilerini bulur, şerlilerimiz o köyün kötülerini bulurdu. Yani bu da bir karine, bu da bir ipucu. Gidip sağlı insanları bulmak var, gidip şerli insanları bulmak var. Kimlerin ruhu sıkılır şerli insanlarla oturmaktan. Çünkü niye? Ruh kabul etmiyor onu mağruf bir şey görmüyor orada. Kimileri de o adamla oturmaktan, o adamla sohbet etmekten, o adamın münkerini görmekten, haramını görmekten zevk alır. Öbür de sıkılır. Evet. için hadis. Uveys hadisi bu. Meşhur Uveys. el Karani. Türkiye'de Veysel Karani diye biliyor, biliyorsunuz. Diyor ki İbn-i Cabir. Kâne Ömer İbn-i Khattab radıyallahu anhü. İzâ ete aleyhi emdâdu ehlil Yemen, se'elehum. Ömer İbn-i Khattab, Medine'ye Yemen'in yardımcı bölükleri. Geldiği zaman o askerlere, o insanlara sorardı. Derdi ki, E fîküm Uveys İbn-i Amir. Aranızda Uveys var mı? Tabi Ömer tanımıyor radıyallahu anhü. Uveys'i. Uveys'i. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında yaşayıp onu göremeyen, bunlara muhadram deniyor, muhadram. Annesine itaat etmesiyle bilinen, tanınan birisi. Niye Ömer radıyallahu anh bu adamı soruyor sürekli? Ne var? Az sonra hadiste göreceğiz. Hatta ete ala uveysin radıyallahu aleyhi ve lehu ente ibnu Ömer radıyallahu anh Uveys yanına geliyor. Diyor ki sen misin diyor Uveys i̇bn Amir. فقال نعم قال من مراد ثم من قرن Ömer tehdit ediyor. Soruyor acaba aynı Uveys'ten mi bahsediyoruz? Murad kabilesinin Karan Hani قرن diyoruz ya. Karan kabilesinden misin? قال نعم Diyor ki: "Oys evet, oradan." Diyor ki: "Fekane ke baras." Fekane ke baras. Sende deri hastalığı var mıydı? Cilt hastalığı. "Febere'te minhu illa mevdi'a dirhem." E bu hastalık sende iyileşti, şifa buldun ama bir dirhem para miktarı sende o, o hastalığın hala izi var mı? Ömer orada. <gülüyor> Sürekli ne yapıyor? Sürekli soruyor. Kale nam, na Kale leke validetun. Annen var mı? Anan var mı? Kale nam, na Kale diyor ki Ömer. Semi'tu Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Ömer diyor ki, sallallahu aleyhi ve selleme şöyle derken işittim. Ye'ti aleykum Uğays ibnu amir. Ma <mâ> indad ahli Yemen min Murad thumma min Qarn kan bihi baras fa bara minhu illa mawdi' dirham lahu walide tu huwa biha barr barr Tabarekat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittim Yemen'den yardımcı bölüklerden size Murad kabilesinden Murad'ın da Karın kabilesinden ve deri hastalığı olan, ebraş hastalığı olan ve o hastalıktan iyileşip sadece vücudunda bir para miktarı yer kalan ve annesi olan ve annesine de itaat eden bunun tanınan bir adam gelecek. Peygamberimiz haber veriyor. Ömer i̇bn Hattab da bak bunu ezberlemiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam لَوْ اَقْسَمَ عَلَى Diyor ki o adam Peygamberimizin şahadetiyle, şahitliğiyle. Allah'a yemin etse, Allah diyor onun yeminini ne yemin Yerine getirir. Böyle bir adam. فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَفْعَلْ Diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam, eğer o adama denk gelirseniz, denk gelirsen, senin için Allah'tan maghfir et, Allah'ın bu Ömer'i affeyle diye Allah'a dua etmesini isteyin. Ömer Radyan uyanık. Ahireti için. Şimdiki insanlar dünyası için uyanık. Ahiret için saf. Çok saf. Yani saf. Olayın üzerinden geçmiş, Ömer Radyan geliyor, Yemen'den gelen insanları karşılamış, araştırmış, araştırmış, araştırmış, yakalıyor. Diyor ki Ömer Radyan'a Allah'a dua et de beni ne yapsın? Bağışlasın, affetsin. فَسْتَغْفَرَ لَهُ Sonra o da Allah'a dua ediyor. Allah'ım Ömer'i bağışla diyor. Ha, dikkat edin burada tarikatçıların kendine delil çıkarmaya çalıştığı bir şey de yok. Yani Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh bugünkü tarikatçıların yaptığı gibi yetiş ya şeyhim demek caiz olsaydı o es kareni gelmeden Yemen'e Yemen'den kalkıp gelmeden gıyabında arkasından derdi ey Uveys biz duyduk ki sen peygamberin mübarek olarak bahsettiği bir adamsın. Yetiş. Ordular savaşta şu anda yeniliyor. Yahut işte gel medet. Cık. Geliyor Uveys. Hazır. Şahit. Duyuyor. Diyor ki Allah'a dua et bize ne yapsın? Başlasın. Bizim için Allah'a dua et. Bunların bir beysi yok. Ama saf akılları, saf köylü insanları kandırmak için bu tür delil verizlik ederek ne yapıyorlar? Kendi hocalarına, şehitlerine bağlayarak insanları Allah'a ortak koşturuyorlar. Ayaklarını öptürüyorlar. Medet onduruyorlar. Yetiş efendi hazretleri, himmet efendi hazretleri diyerek dua ettiriyorlar o zaman. <gülüyor> Ömer, Omar, "Ey ne turidu?" Omar dedi ki, "Oysa nereye gitmek istiyorsun?" "Qala el-Kufa." "Qala ela aktubu laka ila amiliha." Oysa diyor ki, "Kufa'ya gitmek istiyorum." Ömer diyor ki, Oranın valisine yazayım da bir şeyler Seni karşılasınlar. Sana ilgi, ilgi göstersinler. Diyor ki: "Kâl ekonu fi gubara'i'n-nâs uhibbu Fakir insanlarla birlikte olmak, fakir olarak yaşamak diyor. Ben benim isteğim. Yani istemiyor. Arzu etmiyor Ömer'in valisine yazı yazıp onu ona verip o mektubu onun huzuruna çıkıp özel bir ilgi istemiyor. Gariban insanlar. Felema kana mina al-am min an sene bir sene sonra hac zamanında Uwais'in gidip yerleştiği o bölgeden Kufe'den hacca gelen insanlar var. Hac o dönemlerde insanların bir araya geldiği, Müslümanların toplandığı, hal hatırlarını sorduğu, hadis rivayet ettiği bir yer, bir ibadet. Mekke, bir yer. Ömer soruyor ona. Ömer'e denk geliyor. Ömer diyor, Uveys'i gördün mü yani? Uveys ne durumda? Diyor ki, beyti Eski bir evde, yanında böyle, eşyası az bir şekilde yaşarken diyor bıraktım yani. O halde. Şaşalı, lüks, bir yerde yaşamıyor. Şimdi bu Veysi radıyallahu anh'ı taklit ettiğini söyleyen, onun kıssalarından kendi hocalarına şirk delilleri çıkaran adamlar bir insan villada yaşayabilir, bir insan sarayda yaşayabilir. Bu, bu İslam buna şey değil, mani değil, engel değil ama bu işin bayraktarlığını yap, yapan, buralardan hareket eden adamlar Saraylarda yaşıyorlar, bilmem neler yapıyorlar. Yani sözleriyle yaşantıları ne yapıyor? Birbirini tutmuyor. Sözlere göre, Allah ﷻ ﷺ, "Yüce Rasulullah ﷺ diyor ki: "Yeati alaikum amir, ma amdadi min ahl Yemen, min Murad, thumma min Qarn. Kana bi barasun, minhu illa mawdi dirham. Lahu walidatun, huwa biha barun. Lwaksa malla Allah ila bara. Fi al ista'at an Ömer bu adama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisi naklediyor. Az önce söylediğimiz lafızlarıyla bu adam Uveys'e geliyor döndüğü zaman Haç'tan diyor ki İstegfirli Uveys'e diyor ki Ente ahdesu ahden bi seferin salih e diyor ki Sen Güzel bir yolculuktan geliyorsun. Sen bana dua et. Uveys ondan dua istiyor. Kale bu adam da diyor ki ya yapma Uveys. Lakitu Amaran Lakitu Amaran şey yapıyor. Diyor ki Ömer'le karşılaştın mı? Kale nam. Uveys diyor Ömer'le karşılaştın. Kale Ömer'le karşılaştın. O diyor ki, evet. Sonra fes-tegfere lehu. Allah'a dua ediyor. Allah'ım diyor bu adamı da Başlamam yap? Bağışla muhafet et. Fefatina lehun İnsanlar onu fark edince uveysi. Şöhreti eleyince fenteleka alâ vecihi. Ayrılıp gidiyor oradan. Yani Salih misal böyle insanlar. Koltuğa oturup sağ elini, sol elini, sağ ayağını, sol ayağını öptüren insanlar değil. bu Bu şekilde böyle. Yani bunlar soytarı. Bunlar insanların ceplerinden paralarını, kalplerinden imanını çalmaya çalışan sahtekarlar. Sağlı insanlar ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Yani Peygamber'in hususiyetle, ilim ehli diyor ki asıl olan bir müminin kendine dua etmesi. Eftar olan da bu. Sen istiyorsan kendin için bir şey, kendine dua etmen. Yani Müslüman kardeşinin sana dua etmesi güzel bir şey ama asıl olan bu. Hatta diyor hususi olarak ya gel bana şu işim için dua et diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına beyat ettirirken insanlardan bir şey istememe üzerine beyat ettirdiği hususlardan bir tanesidir bu diyor. Dua istemek hususi olarak. Yani hoş değildir. Hoş olan, güzel olan insanın kendisi dua ettirir. Ama Uveys gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahadetiyle, şahadetiyle yemin ettiği zaman Allah'ın yeminini yerine getirdiği yerine getirdiği bir adama denk gelirsen ki mümkün değil. Değil mi? O zaman ondan dua iste. Evet. 14. hadis Omar bin i Kattab. Ki bu hadis zayıf bir hadis. Dikkat ederseniz İmam Nevevi Rahimahullah Bazen bizlere e, zayıf hadisler nakledebiliyor. Çünkü onun hadis e, usulündeki menheci, ki kendisi muhaddistir, hadisçidir, fazairul a'mal denilen, dinin ahkamıyla alakalı olmayan, tevhidle, itikadla, akideyle alakalı olmayan meselelerde, insanları böyle faziletli amelleri teşvik ede edecek hususlarda e, zayıf mertebesi, zayıflık derecesi, şiddetli olmayan hadisleri ne yapıyor İmam Nehevi? Sayı hadislerden sonra zikrediyor. O babın, o bölümün en sonunda oraya zikredebiliyor. Ama birçok ilim ehli, birçok muhaddis buna da buna dahi razı değil. Diyorlar ki yani sen bir hususta sahih bir delil bulduysan salih amelleri teşvik eden onunla yetin. O konuda zayıf o hadis ne yapma? Onu nakletme. Bu zayıf hadisin senedinde Asım İbni Obeyt var. Bunun da zayıf olduğunu söylüyor ilim ahli. Burada Ömer İbni Hattab radıyallahu anh kal, istedentül Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fil umre. Ömer diyor ki radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den umreye gitmek için izin istedim. Fe li bana izin verdi, tamam git dedi. Ve kâle la sana ya ahi ya uheyye min dua'ik. Ve dedi ki aleyhissalâtu Ey kardeşimiz, kardeş çağızımız bizleri de doğanda eksik etme. Unutma. Peygamber diyor Ömer. Fekale kelimeten ma yesuruni enneli biha adduniyya. Ömer diyor ki öyle bir kelime ki bu diyor. Yani dünya bunun karşılığında bana verse beni bu kadar mutlu etmezdi. Ancak rivayet zayıf dediğimiz gibi. Son hadis. İbn-i Ömer hadisi, كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem, يَزُولُ قُبَا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'yı ne yapardı? Kuba mescidini ziyaret etti. Rakiben binerek, وماشiyen yürüyerek, فَيُصَلِّي ف۪يهِ Ve orada iki reket, namaz kibar edilir. Bir rivayette de, كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem, يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَا كُلَّ سَبْتِ Her hafta. Bazı ili her cumartesi diye anlamış. Bazı ili her hafta. Hafta olarak. Rakiben ve maşiyen. İbni Ömer de böyle yapardı. İmam-ı Nehemi dediği gibi böyle yerleri yani dinin Allah'ın ve Resulünün ziyaret etmek yani emrettiği yahut Resulünün ziyaret ettiği Yerleri ne yapmalıyız? Ziyaret etmeliyiz. Ama insanlar bu sınırda, bu yerde kalmayıp bunu ne yapmışlar? Genişletmişler. Şimdi bu insanlar Eyüp Sultan'a gidiyorlar, zannediyorlar ki Kabe'ye gidiyorlar. Kutsal bir yerlere gidiyorlar yani. Değil mi? O duygularla gidiyor insanlar. Yani mahallesinde kıldığı camiyle, camideki namaz ile Eyüp Sultan ya da bölgesindeki kıldığı namazın aynı olduğuna inanmıyor. Farklı olduğuna, daha sahip olduğuna inanıyor. Öyle değil mi? Öyle olmasa niye kalkıp gelirler Türkiye'nin başka bir ucundan otobüslerle o kadar meşakkatlisi yolculuklara katlanarak? Bunların hepsi dinde fakih olmamalar. Mesela. Kuş sürüsü gibi. Kuşun başı, sürünün başında bir tane var. Nereye giderse, nereye dönerse ne yapıyorlar? Arkadan gelen sürü de oraya sapıyor. Öyle insanlar var ki adamlar türbe ansiklopedisi gibi. Falanca yerde falanca türbe, falanca yerde falanca türbe, falanca yerde falanca türbe. Tarihçesi şöyle. Şu tarihte yapılmış. Şurada yatan mübarek. Şunun için birisi rüyasında görmüş. Anlatıyor adam ya. Diyorsun ki kaç tane sure biliyorsun amme cüzünden. Diyor namaz surelerini biliyorum Evet. Konumuz burada bitti. Sonumuzdaki hafta kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Dolumuzdaki hafta ya falan da Subhanakallahumma bihamdik eşhadu an la ilahe